İkileğini Kadın Hali. Çoğu zaman kadınlar ara sıra erkeklerle kadınlık ve erkeklik üzerine sohbetler. Hazırlayanlar Ayşe Gül, Çiğdem ve Özden. Hikayenin Kadın Haline, hoş geldiniz. Bu hafta ben Çiğdem Mater, benim sıram size Kadınlar Vardır'la merhaba dedik. Çünkü bugünkü konuğumuz Kadınlar Vardır'ın söz, söz yazarı ve bestecisi Filiz oldu Kendisi İstanbul Barosu'nun başkan adayı olarak bugün konuğumuz ama onun kendi şarkısıyla. Hoş geldin demek istedik, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Ee, Kadınlar Vardır sizin şarkınız ve biz sizi aslında feminist hareketten tanıyoruz ama evet. aynı zamanda da 27 yıllık bir avukatsınız. Evet. Ve İstanbul Barosu'nda ilk defa olan bir şekilde 3 ana grubun tek adayı olarak çıktınız. Hı hı. Çağdaş Avukatlar Grubu, Katılımcı Avukatlar Grubu ve Özgürlükçü Hukuk Platformu. Seçimler 13-14 Ekim'de. Ee, nasıl oldu bu iş? Nasıl karar verdiniz? Kolay ikna oldunuz mu? <gülüyor> <gülüyor> evet. Biraz yaz sonrası huzuruyla belki diyeyim öyle bir ikna oluşum o sakinlikle belki ikna oldum ama tabii ki esas neden aslında üç grubun bir araya gelmesiydi. E, bu heyecan verici ve önemli e, bir durumdu benim için. E, üç grup e, bir araya gelip ki zaten daha önce aslında hep aynı yolda yürüdüğümüz e, arkadaşlardı. E, ama işte biliyorsunuz e, çoğunlukla olur bu ayrılıklar. E, bu ittifakın oluşturulmasına karar verilip ondan sonra da e, benim başkan olmamı aday olarak önerdiklerinde e, evet o zaman e, bana kabul etmek düştü. E, gerçekten bu... E, Birlikte daha yükseltmemiz e, ve işte daha e, o eskiden yaptığımız birçok şeyi aslında hayata geçirdiğimiz daha da e, üstüne taşları koyarak çoğaltabilmek, yeni projeleri konuşabilmek, hayata geçirebilmek için e, ben kabul ettim. Çok zor bir şey değildi. Zorlu bir süreç, tabii ki zorlu bir süreç. Ama hakikaten anlamlı ve heyecan verici. <gülüyor> İstanbul Barosu iki şeyle çok övünüyor. Pınar Önç'ün pazartesi günü Radikal'de çıkan röportajından alıntılarla söylüyorum bunu. Bir tanesi 1878'de kurulmuş olmak. Evet. Bir tanesi de dünyanın en kalabalık barosu olması. 30 bin küsur avukatın dünya olduğu yakın. bir barodan söz ediyoruz. Pınar Önç yazısına şöyle diyor ve çok doğru diyor. Bu övünç kaynağının ortasında bir ayıp duruyor. Hiç kadın başkanı olmadı İstanbul Barosu'nun. Şimdi orada da aslında gene belki düzeltmek gereken bir şey var. Bu da belki Türkiye'de aslında tarihin çok yerli yerine oturmamasından da kaynaklanan bir şey. Meryem Kuli diye aslında 1878'de bir baro kuruluna başkanlık eden kadın olmuş ilk baroyer evet gelik. evet evet yani belki hani 1878'den beri diyoruz zaten evet bunda bir yanlışlık yok gerçekten hani e, cumhuriyet tarihinde de yok genel e, işte yönetim organlarında e, çok az sayıda e, bu zamana kadar kadın var ya da bütün organlarda ama e, böyle bir şey de e, aslında bir not olarak düşmek lazım e, sanıyorum Ermeni bir e, kadın ve bu nedenle de tabi e, aslında görülmemiş olabilir. Ee, belki aslında yönetime geldiğimiz zaman yapılması gereken şeylerden biri e, baro tarihini de e, yerli yerine oturtmak. Belki bunları da gün ışığına çıkartmak olabilir. Hani tıpkı kadın hareketinin tarihinde biz nasıl e, önceden bilmiyorduk ama özellikle Serpil Çakır başta olmak üzere birçok arkadaşımız sayesinde e, Osmanlıdan beri bir kadın hakları mücadelesini olduğunu Dergilerin çıktığını, yazıların yazıldığını öğrendik. Belki bu tarihte de bizlerin eksikliği nedeniyle bilmediğimiz şeyler olabilir diye düşünüyorum. Peki az önce konuşuyorduk programa başlamadan önce. Normal ülkelerde baro seçimleri halkı ilgilendiren bir şey midir? Bilirler mi baro başkanının kim olduğunu? Ya bu denli olduğunu sanmıyorum. Yani bizde hep böyle bir büyüklük, kocamanlık, kalabalıklık e, bunlar e, sanki övünülen şeyler oluyor. Biraz da e, artık özellikle son dönemlerde barolar baro yönetimleri sanki ele geçirilmesi gereken ya da elde tutulması gereken mevziler gibi görülmeye başlandı. Bu arada tabi bir iktidar var orada. Evet bir iktidar var orada ve gerçekten karşılıklı olarak yani ülke iktidarıyla baro iktidarı gibi sanki karşı karşıya gelen konumlanmalar oluyor. İşte bir taraf nasıl bir öfke dilini kullanıyorsa diğer taraf da aslında ters taraftan başka bir öfke dilini kullanıyor. Yani bunun ciddi bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Ben bu arada tabi avukatların sorunları güme gidiyor. Yani evet İstanbul onlarla... Barosu siyasete dair sokağa dökülürken tutuklu avukatlarla ilgili öyle bir tepki mesela vermiyor. Ha, yani evet şimdi siyasete dair derken tabi şunu da ifade etmek isterim. Biz e, özellikle bu ittifakı e, oluşturan e, gruplardaki arkadaşlarımız daha öncesinde işte Çağdaş Avukatlar grubuyduk ve hep e, aslında e, baro seçimlerinde siyaset yapmakla suçlanan biz olurduk. Halbuki bu baroda ne varsa yani CMK servisi, adli yardım servisinin etkin hale getirilmesi, kadın hakları uygulama merkezinin kurulması, kadına yönelik şiddet konusunda ciddi bölgesel örgütlenmelerin olması, insan hakları merkezi, mülteci hakları merkezi gibi. Azınlık hakları komisyonu. Çok sayıda azınlık hakları komisyonu, faili meçhuller komisyonu. Yani bütün bunları oluşturan aslında bizim grubumuzdu. Şimdi bunu yeni meslektaşlarımız bilmeyebilirler. Yani bu servisler, bu yapılar, Tabii çoğu kalmadı e, ve birçoğu da etkin olarak işlemiyor aslında e, ama olduğumuz dönemde gerçekten etkindi gerçekten halkın hak arama özgürlüğüyle de çok e, iç içe bağdaşan şeyler yapıyorduk ve aynı zamanda avukatları da e, hem İş alanı yaratan hem de sorunlarıyla ilgilenen e, faaliyetler içerisindeydik. Şimdi e, dolayısıyla bu bir e, hukuk siyasetidir. E, yani bu yapılması gereken bir şeydir. Onun dışında tabii ki ülke siyasetine dair söylemeniz gereken şeyler vardır. Yani bugün en başta söylenmesi gereken şeylerden biri hepimizin barış hakkıdır aslında. Yani gerek Suriye ile olan konu olsun gerekse 30 Hiç yıldır süren olsun. evet e, savaşla ilgili olsun. Yani burada... ...normal bir hayat yaşamak istiyoruz dememiz lazım... ...barış hakkını savunmamız lazım... ...baroların da burada elini taşın altına koyması lazım... ...doğru sözü söyleyen yerler olarak. Bu tür siyaset tabii ki yapılması gereken bir şeydir... ...ama ben daha yanlı bir siyaset görüyorum... ...hep karşıtlıklar üzerinden yapılan siyaset... ...yani kendi hedeflerinizi koymak... ...ve o yolda yürümek, projeler üretmek... ...yaratıcı olmak değil... Birileriyle karşıtlık ve aman onlar gelmesin, aman bunlar gitmesin üzerinden yapılan bir siyaset. Yani bir taraf yargıyı kendi tekeline alıyor ve gerçekten aslında siyasetini böyle yürütüyor hukuk üzerinden. Diğer taraf ise baroda bunu bir mevzi olarak görerek yürütmeye çalışıyor. Bir yandan da sanki sokakta da böyle bir beklenti var gibi. Çünkü hani hepimiz çok fazla hukuk bilmeye başladık. Evet. Aslında gereksizce. Evet. Yani herkes mesela birazcık bir şeyle ilgilenen ve internette olan bir şey olduğunda iddianameyi okudun mu diye birbirine <gülüyor> sormaya var. Şimdi biz zaten niye iddianame evet. okuyoruz? Okuduğumuzdan evet. bir şey anlıyor muyuz? Falan gibi çeşitli Aslında sorunlar var. Aslında olması gereken ortada bu kadar çok iddianame olan Ol bir ülke evet. olmamamız yani. Yani ben hepimiz tutuklu ülkeyiz diyorum aslında ve hepimiz adalet mağduruyuz. Çünkü gerçekten bütün bir topluma baktığımızda her kesiminden bir adalet mağduriyeti var. Yani bu sadece ceza yargılamalarıyla ilgili de değil. Yani boşanma davalarında da çok uzun sürüyor yargılamalar. İşte miras davasında da öyle ya da çok basit bir hakkını aramak isteyen bir insan gerçekten buna ulaşmak için, adalete erişim için o kadar ciddi çabalar sarf ediyor ki... Yani e, bu nedenle belki de hukuk, e, hukuksuzluk çok fazla olduğu için e, de daha fazla konuşuluyor oluyor. Ama olması gereken yani, yani benim mesela bir hayalim var hakikaten hani e, bazen adalet minibüsü diyorlar arkadaşlar işte ben hak minibüsü diyorum yani. E, burada hak bilincini yükseltmek yani insanların e, nereye nasıl erişebileceğinin bilgisini vermek. Her hafta bir semti o minibüs e, dolaşmalı. Yani bu gerçekten baronun sağlaması gereken bir şey olmalı diye düşünüyorum. E, i̇nsanlara diyelim ki o hafta o semtte tüketici hakları ile ilgili bir broşür dağıtmak ve bununla ilgili başvurabilecekleri e, yerleri, yolu yordamı göstermek. Gittiğiniz yerde sorun çözmek değil tabii ki. Yani avukatlık orada yapılmaz. Böyle bir şey değil. Ama bu bilinci yükseltmek aynı zamanda e, avukatlığın da daha nitelikli olmasını sağlayacak olan bir şeydir. İnsanlar avukata daha çok başvuracaklardır. Başvurduklarında da daha bilinçli olarak başvuracaklardır. Yani bir de genel olarak zaten e, bu bilincin, hak arama bilincinin yükselmesi gerekir diye düşünüyorum. Aslında bu mesela Van Depremi sırasında biz burada Van Depremi günlüğünü Hı -hı. tutarken evet. oradaki avukatlarla konuştuğumuzda baroyla, orada Orada zaten başlarına bin türlü şey geldi Doğru. Van Depremi'nden sonra ama orada mesela şunu söylüyorlardı ya aslında çadır kentlere gidip kapı kapı gezmemiz gerekiyor. Çünkü kimse neyi nasıl yapacağını bilmiyor. bilmiyor. bilmiyor Şimdi tabii. düşünüyorum benim de başıma gelse ben de bilmiyorum. Evet. Yani evet. gidip neyi çıkarmam lazım? Nasıl tabii, işte verasetinden bilmesine, evet. şusunu, busuna bir sürü hukuki kağıda ve şeye ihtiyacınız oluyor. Bunların hiçbirini nasıl yapacağımızı bilmiyoruz aslında. Tabii yani adli yardımın var olduğunu da yeterince yaygınlaştırmak lazım. Yani çünkü yoksul olan insanların da avukat ihtiyacı var ve bunun için aslında varolara başvurabilirler. Ama bunun etkin işlemesi lazım, bunun yaygınlaştırılması lazım. Bu aslında bu şöyle dinleyin. bir şey değil mi? Sadece başınıza bir şey geldiğinde başvurmanız Hayır, değil yani değil. sadece size avukat atanıyor değil. Ayrıca ben... Ben de gelip baroya ya şunu anlamıyorum bunu nasıl yapmalıyız acaba diye sorabilirim. Tabii yani bu daha fazla gelişirse bu daha etkin bir hizmet olursa yani bunun da tabii hizmetini verirken meslektaşlarımız da bu emeğin karşılığını da alarak bunu yaparlarsa aslında çok ciddi bir hizmet olabilir. Ne bileyim mesela İstanbul'un tarihi bir mekanında baro kütüphanesi kurmak istiyoruz. Yani koskoca bir İstanbul şehri neden böyle bir şey olmasın? Şimdi sessiz sedası kapatılan bir kütüphane var. İstanbul Barosu'nda ki var olan da zaten hani dijital ortamda da her türlü hukuki belgeye de ayrıca rahatlıkla ulaşabileceğiniz zengin bir kütüphane, zengin bir arşiv değildi. Şimdi böyle bir ortamı sağlamak lazım. Böyle bir çalışma ortamını özellikle genç meslektaşlarımız için ya da araştırma yapan meslektaşlarımız için ya da bütün meslektaşlarımız için sağlamak lazım. Çünkü kaynak bulmak, kaynak satın almak Ciddi külfetli bir şey, kolay bir şey değil. Ee, o nedenle bu da mesela çok güzel bir e, düşünce aslında gerçekten e, İstanbul'da böyle bir yer olabilir. Aynı zamanda bu öyle bir yer olur ki hani bir e, işte kocamanlık burada mesela söz konusu olmalı. Öyle kocaman bir mekan olur ki bir tarafında avukatlar e, bütün hukuk kaynaklarına ulaşırken diğer tarafta da halktan insanlar gerçekten e, hukuk kaynaklarının e, var olduğu bir yerde kendilerinin erişmek istedikleri e, Hakları haklarıyla ilgili bilgilere erişebilirler. Dolayısıyla benim de gelip bakabileceğim bir yer halinde. Tabii ki olabilir, evet. Gelebilir. Tabii ki olabilir. Peki şunu merak ediyorum, evet. şimdi siz kütüphane deyince mesela e, afaki tamamen uyduruyorum. Bundan 50 yıl önce olmuş bir dava ile ilgili bir şeyleri merak ettiğimde onunla ilgili yazılmış bir yazı da yoksa gitmek gereken yer adliyeler mi yoksa Baro'da bunun için bir arşiv tutuyor mu? Yok adliyeler. Adliyelere gidiliyor evet, ama o evet. arşivlerinde halini şimdi bir an gözümün tabii, önüne getirmeye çalıştım tabii yani ki. Yani onlar da gerçekten çok ıı, acıklı durum. Çok acıklı olduklarını evet, tahmin evet, ediyorum. Evet. Ee, peki sıkça genç avukatlar vurgusu evet. yapıyorsunuz konuşurken gençleri seviyorum evet, dur durum ne genç avukatların hali, hali ne ne durumdalar genç avukatlar zor durumdalar ee, bir kere stajyer avukatlar zaten e, hakim savcı stajyerleri örneğin hani onların da kolay durumda olduklarını düşünmüyorum açıkçası ama e, çünkü e, çok yaratıcı çok böyle hukuk felsefesinin sosyolojisinin tartışıldığı e, geniş perspektifli eğitimlerden geçtiğini düşünmüyorum zaten e, genç e, hukuk Hukukçuların e, çok sayıda hukuk fakültesi açıldı çok yetersiz nitelikte e, eğitim veriliyor e, o nedenle de zaten e, daha iyiydi hani, ve yetersizleşti mi? Hayır daha e, çoğaldık aslında daha az sayıdaydı e, daha az sayıda olunca belki o e, daha nitelikli e, eğitim verebilecek e, öğretim üyelerinin e, dağılımı da eşit hmm. olabiliyordu. E sonra özel üniversiteler açıldı. Bir de yani pıtrak gibi açıldı bütün üniversiteler. Hani her şey hep altyapı hazırlanmadan oluyor ya. E bu da aynı şekilde oldu. Yani hukuk eğitimi ciddi bir iş. Ve sadece bu hukuktaki hukuk eğitimiyle olabilecek bir şey de değil. O nedenle mesela biz sürekli eğitimde diyoruz. Projelerimizden biri de bu. Yani güncelleme eğitimleri her zaman kanunlar değişiyor. Son dönemde özellikle çok ciddi değişiklikler oldu. Ve o değişiklikleri o güncelleme eğitimleri Sadece bir üniversiteyle anlaşıp bir sempozyum yaparak değil atölyeler şeklinde her zaman olacak şekilde herkesin istediği anda katılabileceği şekilde sürekli hale getirmek istiyoruz. Yani genç avukatlar için mesela olması gereken şeylerden biri bu. Dediğim gibi bu sadece genç için değil aslında. herkes için, için. Herkes için gerekli olan bir şey. Biz kadın hakları merkezinde örneğin hem eğitimciydik hem eğitim alıyorduk. Yani e, öyle bir hiyerarşik yapı mesela kurmadığımız döngü için. döngü eğitimi hem alıyorsunuz Tabii, hem de şey yapıyorsunuz. Yani bir de öyle bir hakikaten dayanışma içinde olduğumuzdan, feminist gelenekten geldiğimiz için bir ...hierarşik yapılanmaya da çok aday olmadığımız için bunu güzel bir şekilde gerçekleştiriyorduk. Gençlerin şimdi evet hakim, savcı, avukat belki bu anlamda eğitim anlamında çok farklı durumda değiller ama... ...hakim, savcı stajyerleri ücret alıyorlar. Yani avukat stajyerlerinin böyle bir durumu yok. Sosyal güvenceleri yok. Onlar staj yaparken nasıl karınlarını doyurmaları düşünülüyor? Ben bunu anlamıyorum. Yani bunun kesinlikle hmm, staj değişmesi Staj yer versin gibi düşünüyor muhtemelen de. Ama işte altı ayını mahkemelerde yapıyor. Yani gitmediği zaman oraya stajı yanabiliyor. Yani gidip de bir avukat yanında çalışmıyorlar yani. Ha hemen tabii 6 ay adliyelerde hmm. onun dışında 6 ay avukat yanında yapılıyor o stajın. Devlete adliyelerde yaptığında bunun, devlet tabii, ona herhangi bir yani şey ödemiyor. hiçbir şey ödenmiyor. Yani bunun düzenlenmesi lazım baştan. Sonra ruhsat alırken de 2500 liraya yaklaşan bir para ödüyorlar. Şimdi hiç para kazanmamış bir insan zaten e, küt diye avukatlık ruhsatı alırken de bu parayı ödemek zorunda kalmamalı. E, o sosyal güvenliğin en azından e, Başlangıçta borçlanma şeklinde sağlanması, baro tarafından ödenmesi, faizsiz bir borçlanma olması dahi düşünülebilir en kötü ihtimalle. Yani bu mesela e, olabilecek şeylerden biri, sorunlarından biri bu. E, diğeri tip sözleşme. E, işçi avukatlar ya da bağlı avukatlar, bazısı işçi diyor, bazısı bağlı diyor ama genelde işçi avukat kavramını kullanıyorlar. Tip sözleşme Savunan genç arkadaşlar. Onlar da işverenle, o işveren avukatla sonuçta böyle bir gerçeklik de var hayatta. Ha, birinin yanında, çalış tamam, evet, tabii. Şimdi birinin anlamaya yanında çalışıyor. Birinin yanında çalışıyor. Kimisi tabii kamuda çalışanlar da var. Yani hazine avukatları var, bankalarda çalışanlar var, özel sektörde çalışanlar var. Yani onlar da sonuçta sadece bir avukat yanında, bir hukuk bürosunda çalışanlardan söz etmiyorum. Onların da e, tip sözleşme talepleri var yani gerçekten standartların düzgün bir şekilde sağlandığı bir sözleşmenin olması ve bu sözleşmenin işte mesailerin ödendiği e, ya da istemiyorlarsa mesai yapmalarının engellendiği bu sözleşmenin de e, baro tarafından denetlenir olmasını istiyorlar yani bu geçen genel kurulda aslında gündeme alındı ve bununla ilgili çalışma yapılması kabul edildi ama iki senedir biz hiçbir çalışma hiçbir söz görmedik bununla ilgili yani işte bu da bir hukuk siyaseti evet. sonuçta yani. peki gençler bir de asıl alanlarınızdan biri kadınların kadınlar, durumu ne evet kadınlar yani şimdi ben adliyelerde işte Barolarda e, kreş diyoruz, çocuk odaları diyoruz ama bunu sadece kadınlarla bağlantılı olarak söylemekten de rahatsızlık duyuyorum. İstanbul Barası'nın kreşi yok mudur? Yok. Yani bu bir realite. E, tamam kadınlar çocuklara bakıyorlar çoğunlukla. Realitesi maalesef olduğu için bunu böyle söylemek durumundayım. Ama aslında evet erkek avukatlar da çocuklarıyla birlikte adliyeye gelmek durumundalarsa onların da bırakabileceği çocuk odalarının olması lazım. Yani adliyede... Bir davaya gittiğinizde bazen işte bir saat iki saat bekliyorsunuz hatta ceza davalarında çok daha fazla. Avrupa'nın en büyük adliyesini yaptılar bir oda veriversinler. E saray saray ama saray. işte onu diyorum <gülüyor> padişahlar mı oturacak yani kimse kimseye sormuyor e, bu adliyede yaşayanlar var yani bu adliyede yazı işleri var kalemlerde çalışanlar var işte e, avukatlar var hakimler var savcılar var e, nasıl olmalı bu düzen? yani bir e, savcının hatırlıyorum odasına gittiğimiz zaman e, bir çay söylemek için oturduğu yerden kalkıp e, ileri de zile uzanmak zorunda kalmıştı. Yani bunu düşünüp de düzenlememişler demişler. Yani bu kadar zili, basit bir zili düşünüyorsan bari nereye koyacağını da e, düşün. Evet onu düşün mi? değil mi? Yani düzen yaptığın oda düzenlemesini buna göre yap. Yani ee, bu nedenle hani kadınlarla ilgili bir kere her türlü ayrımcılığın gerçekten e, yasalardan ayıklanması, bununla ilgili çalışmaların yapılması için biz önceden de yaptığımız çalışmaları daha yükselteceğiz. Ben e, buna inanıyorum. Çünkü e, o kolektif çalışma çok güzel bir şeydi e, ve bundan sonrasında da biz yönetimde olduğumuz zaman devam edecektir. Yani sadece kreşler e, vesaireler değil. E, bunun dışında o demin dediğim kütüphanede hakikat Zaten kadın hakları ile ilgili her türlü yayının yer alması lazım. Kadın cinayetlerine, özellikle kadına yönelik şiddete, kadın bedenine yönelik tüm iktidarlara karşı etkin mücadele etmemiz lazım. Bu gidip de sadece davalarda müdahil olmak da değil aslında önleme boyutunda mücadele etmemiz lazım yani e, bu da bir e, siyasettir e, evet. gerçekten e, bunu ciddi olarak yapmamız lazım e, çünkü bu ülkede en fazla yaşam hakkı ihlal edilen insanlar e, kadınlar ve bunu önlemek için gerçekten bir baronun çok ciddi mücadele etmesi gerekiyor. Yani her türlü donanımını kullanarak mücadele etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de mahkemeye de şeyleri anlatmak, hakimleri belki daha fazla bu konuda bilgilendirmenin yollarına tabii, tabii, bakmak, tabii. uzaklaştırma kararları, yeni yasalar, tabii. şunlar bunlar tam aslında biraz önce konuştuğunuz o hani yeni yasaları hep beraber öğrenmemiz gerekiyor ya sanırım... Aslında hakimler hakimleri, ve savcılar da dahil. Tabii biz mesela o dönemde yapıyorduk bu kadın hakları merkezi eğitimlerinde hakimleri de eğitimci olarak da çağırıyorduk ama bir ilişki kurmaya çalışıyorduk yani çünkü uygulamayı bir yerde karar verecek olanlar onlar aynı şekilde emniyet görevlilerine de yönelik yapmak gerekiyor bunu yani evet. onların ciddi ilk adım orası gerekiyor. olduğu için tabi ilk adım orası da. oluyor yani o dönemlerde yani bugün işte hakikaten daha fazlasını yapmak gerekiyor. Ee, gidip e kim bunu doğru dürüst uygulamıyorsa bununla ilgili söz söylemek gerekiyor. Yani kadınlar mesela kadın örgütleri bir davayı takip ettiklerinde ciddi bir kamuoyu etkisi oluyor ve orada hakikaten çok öyle erkek egemen kararların ortaya çıkması zorlaşıyor en azından. bazen Çıkmıyor de karar, ama. Bazen de karar verecek hakimin de elini güçlendiren bir şey oluyor. Muhtemelen evet, böyle ki, bir destek tabii görmek dışarıda. Tabii ki dışarıdan. bakın evet böyle bir kamuoyu var ve gerçekten aslında hakkaniyeti hukuka uygun olan da budur. Ben böyle Öyle yorumlamalıyım zaten diye düşünüyorsa bununla ilgili dediğiniz gibi karar vermesinde güçlendiren bir şey olabilir. evet Peki küçük bir müzik arası vereceğiz. Sonra evet. İstanbul Barosu Başkan Adayı Filsker ile konuşmaya devam edeceğiz. Ceylan Ertem'in yeni albümü Ütopyalar Güzeldir'den albüme adını veren Ütopyalar Güzeldir'i dinliyoruz. Düşten demor Bir aşkı yaşadın da Gittin yar Düşten bemol Bir aşkı yaşadın da Gittin yar Bir gittin ki Sus oldu Pusa büründü hisar Bir gittin ki Sus oldu Pusa büründü hisar Bir vapur love Hikayenin kadın halindeyiz. Ceylan Ertem'in yeni albümü Ütopyalar Güzeldir'den albüme adını veren Ütopyalar Güzeldir'i. Dinledik. Bir ütopya olmadığını umduğumuz şu anda bir konuğumuzla beraberiz. <gülüyor> Filiz Kerestecioğlu İstanbul Barosu'nun 13-14 Ekim'de gerçekleşecek seçimlerinde Çağdaş Avukatlar Grubu, Katılımcı Avukatlar Grubu ve Özgürlükçü Hukuk Platformu'nun ortak adayı olarak bugün program konuğumuz Ekim sonunda kendisini İstanbul Barosu'nun yeni başkanı olarak konuk edeceğimizi ümit ediyoruz. <gülüyor> Gençlerden <gülüyor> ve kadınlardan söyleriz. konuştuk. Gençlerden ve kadınlardan konuştuk. Biraz da tutuklu avukatlardan konuşalım. Evet istiyorum. Şimdi, Kalabalıkça bir grubun tutuklu olduğu bir baro. Evet. evet. Yani evet bütün dediğim gibi tutuklu ülke gibi avukatlar da tutuklu. Meslektaşlarımız tutuklu. Burada da tabi işte gerçekten gene o baro siyaseti açısından dile getirilmesi gereken ciddi bir eleştirimiz var. Bu bu meslektaşlarımız gözaltına alındığında e, yani hangi nedenle olursa olsun hiç önemli değil. Gözaltına alındıklarında e, aralarındaki hamile olan bir meslektaşımız da vardı. E, Mersin Baro Başkanı, Diyarbakır Baro Başkanı, e, İzmir Baro Başkanı geldiler. Barolar Birliği Başkanı geldi. Yani nedir hal, ahval, ne, ne durumdadır meslektaşlarımız diye İstanbul Barosu'ndan hiç gelen olmadı. Yani e, bu gerçekten bir tercihtir, bu bir siyasi tercihtir diye düşünüyorum. E, daha sonrasında böyle küçük küçük e, kendilerince e, arada açıklamalar e, yapılması gibi şeyler yaptılar. Ama e, hakikaten e, özellikle bu arkadaşlarımız aslında e, savunma hakkını e, gerçekleştirirken, yani savunman olarak görev yaptıkları için, gözaltına alındılar. Şimdi detaylarına, ayrıntılarına girmek istemiyorum ama bundan dolayı da hala tutuklulukları devam ediyor. Yani... Bu belki dünyada en büyük operasyonlardan biriydi. Bir şey yapalım tabii hani biz çok iyi bildiğimiz için öylesine konuşuyoruz ama Keceke evet, Avukatlar KCK Operasyonu'ndan evet, avukatlar söz ediyoruz. 10 ay Hı -hı. oldu. Evet, ee, evet şimdi bir şeyi düşündüm böyle hani hepimizin çok iyi bildiği bir şeyi evet, konuşuyoruz doğru, gibi Keceke Avukatlar Davası'ndan evet. söz ediyoruz efendim. Evet. Yani e, bu tabii şey aslında e, sonuçta bu ülkede gerçekten e, Kürtlere nasıl bakıldığı, e, onların haklarına, e, hak arama özgürlüklerine nasıl bakıldığıyla alakalı olan bir şey hani bir taraftan kalkıyorsunuz işte Kürt kardeşlerim diyor başbakan yani ben geçen işte basın açıklaması yaptık gerçekten çok ciddi bir şey duydum içimde sızı duydum çünkü Aynı zamanda o KCK davasında bulunan başka meslektaşlarımız da, yıllardır yani hukuku çok hukuki bir uslupla en iyi bilerek savunan meslektaşlarımızdan biridir Ercan Kanar. Duruşma salonundan dışarı çıkartılma kararına maruz kaldı. Ondan sonra bütün avukatlar dışarı çıktı. Çıklar ondan sonra e, jandarma saldırısına uğradılar. Şimdi bu nasıl bir şeydir? Yani nasıl o mahkeme salonunda bir mahkeme başkanı tarafından avukatlara e, saldırı yapılması ya da işte onları dışarı çıkartın. O avukat dışarı çıkmazsa ben içeri girmem gibi e, bir uslupla talimat verilebilir. Böyle bir karar verilebilir. Yani... E, Şimdi o açıklamada işte onu yazmıştım. Yani Kürt kardeşlerinizin çoğu hapiste bulunuyor. Yani gerçekten sivil siyaset yapılmasına izin verilmeyen bir ortamda yaşıyoruz. Hani sizin de zamanında adalet mağduru olduğunuz olmuştu. Hani bugünleri unuttuğunuzu tahmin ediyorum ama hakikaten herkes adalet mağduru olabilir ve herkesin bağımsız ve tarafsız yargıya ihtiyacı vardır. Yani bu e, yargının artık e, iktidarların e, kendi e, yanlarında kurmaya çalıştıkları bir yargı halinden çıkması lazım bu sadece bugünle alakalı bir şey değil yani geçmişten bugüne gelen bir şey ama bugün biraz daha herhalde sarsıcı bir şekilde görebiliyoruz yoksa yani sık yönetim mahkemeleri ben onların en sonunda avukatlığa başladım e, Sıkıntı mahkemelerini de gördüm. DGM'ler ondan sonra geldi. Özel yetkili mahkemeler geldi. Yani bugünün e, ayıbıdır gerçekten. İsmi, ismi değişiyor. Muamele aynı evet, devam muamele ediyor. Evet muamele aynı devam ediyor. Yani artık bunu bundan vazgeçilmesi lazım. Dediğim gibi e, normal bir hayata dönmemiz lazım. E, hepimizin buna ihtiyacı var. Ben Kecek'e İstanbul'dur. Dava salonuna hiç girmedim ama Silivri'deki. Salona girdim ve evet. şeyi düşündüğümü hatırlıyorum salondayken. iki şeyden çok etkilenmiştim. Birincisi hani savaşın genç avukatları orada öyle duruyorlardı. Hepsi hmm. belli ki hmm. savaş sırasında doğmuş gencecik Kürt avukatlardı. Evet. İkincisi de bir sürü dava takip ettik. İşte tam bir başından beri konuştuğumuz niye bunları takip ediyoruz'a gelen hani her gün evet. bir dava ajandamız var ya bugün şuna evet. bugün bunu evet. Karşılaştığım avukatlara en kötü muamele edilen mahkeme salonuydu. Evet. herkesin kötü muamele hı hı, ettiği. Çünkü hı. hani bazılarında böyle bir hani yine daha normal ilişkiler hı hı. kurulabilen yerler oluyor ama bayağı bir kötü muamele salonun başından itibaren yani çantaların aranmasından. Bu şundan ne? da kaynaklanıyor. Yani tabii ki orada da bir yıldırma var ama onun dışında orada avukatlık yapan meslektaşlarımızın da aslında daha dik durmasından da bence kaynaklanan bir şey diye düşünüyorum. Yani çok fazla dik durulması çok fazla yani uluslararası belgeler işte Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri Havana Kuralları bunlar hatırlatılarak yapılan savunma Doğunmalardan hoşlanılmıyor sanırım yani gerçekten aslında e, onu diyordum açıklamada gene yani e, hani e, avukat sanıksız e, yargılama istiyorlar basınsız yargılama istiyorlar. Son mankemede öyle oldu değil mi sanıkları da çıkarmışlar e, Tabii sonuçta. yani e, onun dışında avukatsız yargılamada isteniyor. ...gerçekten hani o milli eğitimin... ...hestrisi e, şey, gibi evet. bir şey yani... Öğrencim. ...öğrenciler olmasa ne güzel idare ederdim. Yani sonuçta ceza... ...kesilmek üzerine sadece... ...kurgulanan bir şey var. Ama... E, ...yani sadece... ...GCK e, davalarında değil yani... ...gerçekten onun dışındaki davalarda da... ...gene ben içerik tartışarak... ...söylemek istemiyorum. Hakikaten... ...içeriği tartışmadan baktığımızda... ...çok hukuka aykırı... ...uygulamalar olduğunu görüyoruz. Yani şimdi... E, Darbeci midiler de değil miydiler tartışması ya da işte bu e, darbeye karşı mısınız, değil misiniz? Yani bu saçma bir şey tabii. Benim açımdan darbe karabeyi 12 Eylül'de genç olmuş birisi olarak da. E, ama balyoz davasında da örneğin e, gene avukatlar olmadan karar verildi. Yani son e, de bu da hukuka aykırı bir şeydi. Şimdi e, bir meslektaşımız... Ömer Kavilli hep böyle usulle ilişkin gerçekten tartışmalar yaratır. Hani ben kendisinin mücadelesini de takdir ederim. E, bugün işte oturarak mesela ayağa kalkmadan gerçekten avukatların e, bulunması için salonda hani ciddi bir direniş göstermiştir. Haklıdır ve biz de e, bunu biraz da onunla beraber de yapmaya başladık diye düşünüyorum. Hani herkesin hakkını teslim etmek gerekirse. Mesela onun söylediği bir şey vardı. Yani evet ceza kavramı e, Kanunları, ceza kuralları gerçekten hani şüphelilere, suçlulara ilişkindir, yargılananlara ilişkindir ama usul kuralları herkesi ilgilendirir. Yani o davalarda da gene usul kuralları ihlal edildi diye düşünüyorum ben. E dolayısıyla bir yargılama aslında e, trajedisi, komedisi neyse o onunla karşı karşıyayız. E, bu da e, bütün toplumun aslında adalet duygusunu sarsan bir şey. Kimsenin buna hakkı yok. Yani bütün toplumuna adalet duygusu zedelendiğinde zaten hep birlikte mağdur olmuş oluruz. Siz hangi davada sandalyenin üzerine çıktınız? Ee, bak şimdi. Bir fırladınız mı? Evet evet doğru fırladım da e, gerçekten biraz da bu... <gülüyor> bu oturma bu ayakta durmayla ilgiliydi seçim değil mi yorgunluğuyla o? ilgili e, o, o, onu unuttum. Onu öncü röportajında gördüm avukatların ben Avukatların davasıydı. E. Evet, evet. Geceki avukatlar davasında. Tabii tabii, avukatların davası Çünkü hem mahkeme başkanı bizi görmek istiyor, görerek e, aynı zamanda adımızı söylememizi istiyor. Hem de 100 kişilik en fazla olabilecek bir salonda 300 kişiyiz. E, cübbelerle ter içerisindeyiz. Sözde bir orada avukatlık e, mesleğini icra ediyoruz. Avrupa'nın en büyük adalet sarayında oluyor evet, değil mi bu? Evet, evet. Yani ben de onun üzerine yani isim söylerken gerçekten başka türlü kendimi göstermemin imkanı da yoktu. sandalyenin üzerine fırlayıp... E, yani bunun ne kadar meslek onuruna aykırı bir şey olduğunu, böyle avukatlık yapılmayacağını e, ifade ettim ve orada baro başkanları vardı. Özellikle onlar da duysunlar ve bunun gereği için mücadele etsinler dedim. Yani e, bunu ifade etmek istedim. E, ciddi ben yani sonuçta e, kaç yaşında 27 yıllık bir avukat Niye ben sandalye üstünde mahkeme başkanlığı kendimi gösterip de adımı e, tüm sanıklar müdafi diye söylemek zorunda olayım. Böyle bir şey yok. Böyle bir usul yok yani. Ya çok demokratik bir ülke olursunuz hakikaten onu söylüyorum hep. E, o zaman salonlara ihtiyacınız olmaz. Ya da böyle bir ülke değilseniz, o yaptığınız Adalet Sarayı'nda koskocaman mı bir de salon yapacaksınız? Evet, çünkü yani. en büyük salonun 127 kişilik mi ne yani. yaptıkları en büyük şeyin. Peki, şeye geri dönmek istiyorum bir dakikalığına. Ee, İstanbul Barosu bu avukatlar operasyonu sırasında ne yapmalıydı? Ne yapmadığını biliyoruz ama. Ee, ne yapmalıydı? İlk andan itibaren orada olmalıydı. Yani o soruşturma aşamasında orada olmalıydı. Nasıl bir muamele yapılıyor görmeliydi. Tutanaklar tutmalıydı. İhtiyaçlarını dinlemeliydi. Yani meslektaşlarının yanında olmalıydı. Ondan sonrasında da o davada yani sürekli olarak bulunmalıydı. Aslında müdahil olmalıydı. Yani müdahil evet, olamıyorsa devamlı müdahil olması olmalıydı. Gerekiyor, Tabii ki müdahil olması gerekiyordu. Yani diyorum o savunma hakkıyla ilgili olan bir şey. Yani sizin e, müvekkilinizin kim olduğu önemli değil ki. Bugün bunun için olursunuz, yarın başka birisi için. Yani bu çok tehlikeli bir şeydir. Yani o zaman zaten... Bir de ucu her yere gidebilecek bir tabii, şeydir. Tabii ucu her yere gidebilir ve bir gün herkesin başına gelebilir. Yani e, sadece müvekkilinizin kimliğiyle ilgili olarak siz orada bulunuyorsanız... Yani bu nedenle bence tabii ki yani ilk aşamadan itibaren orada aktif olarak olmalıydı. E, onların ihtiyaçlarını dinlemeliydi. Yapılan muameleyi izlemeliydi. Bunun e, tutanağa geçirmeliydi. O büro aramaları nasıl oluyor? Yani bunlar e, özellikle usule uygun şeyler değildi. E, bunun dışında da <gülüyor> mesela... İstediği zaman bazen e, avukat göndermeyebiliyor zorunlu müdafilik olan yerlerde burada e, kalktı aslında e, ne bileyim işte e, onlar istemedikleri halde avukat gönderdi öyle şeyler yaptı ama esas olarak müdahil olmalıydı o davada diye düşünüyorum. Ben o gün şunu hatırlıyorum baronun önünde çok kalabalık bir eylem yapıldı ve muhtemelen barodan kimse yoktu o eylemde. Hı -hı ya yani baro yönetiminden, evet. barodan kimse yoktan evet. kastım. Evet, hani tabii, tabii. Çok fazla avukat vardı Hı -hı. ama Hı -hı. orada muhtemelen avukatların yanında duran avukatlar Hı -hı. arkadaşlık ve meslektaşlık dayanışması evet. için yanlarına evet. gittiler ama kurumsal evet. olarak yanlarına gidememiş oldular. Evet. Peki seçimler 13-14 <gülüyor> Ekim'de 30 bin kişiden söz evet. ediliyor. Kaç kişi oy kullanıyor? Bir şey okudum çünkü yani 15 binden bir fazlasının oy vermesi gerekiyor. Seçimin geçerli yani 20'nin üstünde e, sanıyorum hani geçen rakamlara bakarsak şu anda tam e, söyleyemeyeceğim ama kullanılıyor zaten. Ha, zaten oy. kullanılıyor evet, öyle evet, bir şey evet. değil. Muhtemelen o resmi evet, bildirisi evet. ikinci defa yani tekrarlanıyor falan diye. E, yapıyorlar yani gelip gerçekten e, aktif bir şekilde oy kullanılıyor. Dört aday var. Evet. Tek kadın aday, aday sizsiniz. Evet öyle. <gülüyor> Eski baro başkanları aday. Evet Muammer Aydın eski Baro Başkanı önce ilkeden onlar da işte ayrıldılar önce ilkeden işte Ümit Kocasakal şimdiki Baro Başkanı bir de Rıza Saka aday o da hukukun üstünlüğü platformundan daha iktidara yakın hatta bunu da yer yer ifade eden sanıyorum. Peki Öyle ilk için. iş ne yapacaksınız seçimlerden sonra? <gülüyor> Önce bir durup dinleneceğinizi tahmin ediyorum evet, ama... Evet, evet. Önce bir dinleneceğim. Oğlumla e, gerçekten böyle güzel bir iki gün geçireceğim. <gülüyor> <gülüyor> o da çünkü e, gerçekten bana ihtiyacı var. E, bunun dışında... Yani ilk iş olarak söyleyebileceğim bir şey de ilk iş kapıları açacağım. Yani gerçekten kapıları açacağım, arkadaşlarımız girsin, adalet girsin, dayanışma girsin. <gülüyor> Ondan sonra biz onu daha çok dışarıya yayalım. Evet, orada böyle koca bir kurum olarak duruyor değil mi Baro? Böyle hani kapısı <gülüyor> açılmaz, şey yapılmaz böyle bir... Yani bu bir metafor. Yani gerçek anlamda söylediğim kapısı açılmaz gibi bir şey değil tabii ki ama gerçekten... Hani o şey biraz böyle daha resmi, diyeyim, resmi, resmi bir duruş ve hava var yani bunu değiştirmek gerektiğini Abi düşünüyorum. Başta şey dediğinizde ben şaşırdım çünkü hani gelip bir şey sorabilme yeri mesela baro benim için hani hakikaten çok zor evet. bir şey. Evet, ya bu bu kapıları fikir evet, olarak açmak zor gerekiyor. bir şey. Yani. Bu kapıları açmak gerekiyor. Yani önce meslektaşların gerçekten orası bir meslek örgütü. Yani onların sorunlarıyla ilgili işte e, genç avukatlar için işte ortak büro mekanları oluşturulması gibi mesela onların İstanbul şehrinde yaşaması ve büro açmaları gerçekten çok zor. Hani geçici olarak kullanabilecekleri ortak büro mekanlarını kurmak. Gibi e, projelerimiz zaten geçmişten bugüne gelen ve gerçi, biz olursak gerçekleştireceğimiz projelerimiz var e, yani bunları yapmakla başlamak lazım ama ilk önce dediğim gibi o resmiyeti birazcık e, ondan arındırmak. ...o kapıları açmak... E, ...meslektaşları açmak... ...adaleti açmak... ...biraz Tepe, halka da açmak galiba değil açmak. mi? Buyur, buyurun evet, gelin gibi bir durum var. Yani. Hani şunu söylemek istemiyorum... ...bu popülist bir şey yani çok halka da açmak... ...buyrun gelin baronun kapıları size açık gibi... ...bir şey söz konusu olamaz ama... Ama mi? bu adalet yani, minibüsü biraz öyle bir evet, şey aslında. O, o bizim... evet ...onların gerçekten bilgilenmesini sağlamak... ...yolunu yordamını göstermek... ...ve bunun için yol kat etmek... ...yani... E, Etkin, hızlı e, adalete erişim ve adil yargılanma aslında bunun gerçekleşmesi için mücadele etmek. Yani hakimler mesela ne zaman izinliyse aslında bizim bunları bilmemiz gerekiyor. Yani meslektaşlarımıza bunu duyurabilmemiz lazım. Bütün yaz ayları avukatlar için gerçekten e, kabus çok kabus oluyor, şeklinde geçiyor. Yani bir bakıyorsunuz o davanın yıllardır takip eden hakimi izinli. E, niye o zaman biz oradayız? Yani bu böyleyse. Ha, bir de yerine birini veriyorlar. Ve o adamcağız olmalı. ya da kadıncağız hiçbir şey bilmiyor oluyor e zaten. Yani yani o bir zaman dava işte olamıyor. siz orada boşa zaman kaybetmiş oluyorsunuz. Yani birçok sistem kurulabilir. Baron'un buna bütçesi var. Bizim yönetimde olduğumuz dönemlerde bütçe falan yoktu. Yani ondan sonraki dönemlerde gerçekten o vekaet pulları, aidatlar ayrıca sayı çoğaldı. Gerçekten rakam da büyüdü. Bunların e, avukatlara hizmet için e, kullanılması lazım. E, halkın hak arama özgürlüğüne katkıda bulunmak için e, Kullanılması lazım diye düşünüyorum. Ve e, hakikaten herkese aynı mesafede durarak e, kullanılması lazım diye düşünüyorum. Yani ben insan hakları geleneğinden geliyorum. E, hiçbir zaman e, evet buna ayrı dururum, buna ayrı dururum, e, buna yaklaşmam gibi bir yaklaşımım olmadı. E, bundan sonrasında da e, böyle bir yaklaşım içerisinde olmayacağım haksızlık nerede varsa e, mağduriyet nerede varsa orada olmamız gerekiyor diye düşünüyorum ben şahane 10 14 13 14 Ekim'den sonra biraz önce de söylediğim gibi sizi e, burada o başkanı olarak ağırlamayı <gülüyor> çok isteriz bir Umarım. süre sonra ne oldu ne bitti neler yaptınız diye. Umarım. Tabii bu kolektif bir iş yani bu benim şahsımla alakalı bir şey değil yani o yüzden diyorum önce meslektaşlara kapıları açmak ve o çalışan çalışılan bütün alanları etkin hale getirmek yani. Bu kolektif bir baro meclisinin etkin hale gelmesi. Orada herkesin gerçekten nitelikli olarak söz söyleyebilmesi lazım. Aslında bir yandan baktığımızda bu seçim sistemi de çok adil değil. Yani e, gerçekten herkes temsil edilmiyor. O baro meclisi etkin olarak çalışırsa bütün gruplardan e, meslektaşlarımızın, ...etkin olarak bulunabileceği, kararlara hakikaten katkılarının ciddi olarak olabileceği, uygulamaya katılabilecekleri o zaman da mesela daha adil bir şey olur diye düşünüyorum. Şu anda sistem, siz bir listeyle giriyorsunuz kazanan ve siz seçilmişsiniz evet, kazanan oluyor, tabi, tabi. liste oluyor. Dolayısıyla herkes tek tek oylanmıyor. Değil mi? Yani sizin listeniz tek tek oylanmıyor. Hayır ama yani tabii ki çizmeler, başkasını yazmalar o tarz şeyler de olabiliyor. Yani daha ha, yüksek anladım. oy alan birisi e, o, o listeleri delip girebilir de böyle şeyler de var. Ama ha, anladım, şey değil anladım. yani tek tek de şey sonuçta diyelim ki 20 küsur bin oy kullanılıyor ama e, 6.000 oy alan sadece yönetimde oluyor. Aslında biraz ülke yönetiminde biraz de öyle bir gibi. şey. Yani, evet. Orada da nasıl baraj var ve gerçek bir temsil olmuyor. Hani burada tamam hani belki hep beraber yönetmek de çok kolay bir şey olmayabilir bu adaba çünkü çok da alışkın değiliz e, hiçbirimiz ama e, en azından gerçekten baro meclisinin öncelikli olarak etkin hale getirilmesi lazım. Hani orada e, yeni uygulamalar yaparsak orada birlikte iş yapmayı Birlikte hani karşılıklı kötüleşmeden öfkeleşmeden durmayı öğrenirsek o zaman belki bu sistemde de farklı değişiklikler yapılabilir diye düşünüyorum. Umuyoruz. Heyecan verici. <gülüyor> ee, İstanbul Barosu Başkan Adayı Filiz Keresteci oğlunu konuk ettik. Biz onu insan Hakları Çalışmalarından ve Kadın Hareketinden tanıyoruz. 13-14 Ekim'de seçimler. Umarız her şey yolunda gider. Ayağınıza sağlık. Umarım. İyi, ki, i̇yi ki geldiniz. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Ee, Hikayenin Kadın Halini de bu haftadan başlayarak böyle küçük bir takvim e, yapacağız. E, bugünlerde neler oldu? tarihte diye. iki anmamız var. İlki pardon. İlki Sabiha Bengütaş, Sanayi Nefise Mektebi heykel bölümünün ilk kız öğrencisi. Daha çok peyzaj üzerinde duruyorum. Çünkü heykelde tabiatı ifade etme imkanı yok demiş. 2 Ekim 1992'de aramızdan ayrılmış. Selma Rıza Fereceli, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk Müslüman kadın gazetecisi. Onu da 5 Ekim 1902'de kaybetmişiz. İkisinde sevgili anıyoruz. Hikayenin kadın halinden bu haftalık bu kadar. Sizlere Cehan Cihan Barbur'un yeni albümü Sarıdan Her şeyi bu evdeyle veda ediyoruz. İyi haftalar. İçimdeki aşkın katili. Bakışları emaneten içimde Bir silahım yok bugün Sözlerimle vursam bile Değer mi bu aşk için hapishane Kırılırız bile So kariyerin kadın hali. Çoğu zaman kadınlar ara sıra erkeklerle kadınlık ve erkeklik üzerine sohbetler. Hazırlayanlar Ayşegül Çiğden ve Özden. Açık Radyo program destekçisi olun.